Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhaba Bugün çok önemli, hepimizin hayatını sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir konu için açılan davayı Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Anonim Şirketi'nin Marmara Denizi'ne yapılan tüm deşarjlarının acilen durdurulması için e, sivil 18 kişinin dün Çorlu Adliyesi'nde açtığı davayı konuşacağız. Ben programcılardan Derya Tolgay. Teknik Masada Feryal Kabil var ve destekçimiz Melih araladı çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz bu davayı açan bir sivillere önayak olan Heybeli Adalı dostumuz avukat Tunç Lokum. Tunç merhaba. Merhaba Derya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada herkesi konuk almak isterdik. Çünkü sen ekibi temsilen buradasın. bir avukat arkadaşlar var. Öncelikle onların isimlerini de söyler misin bize? Hay hay, hay hay. Ee, bu dava Marmara Denizi'ne yapılan müdahalenin engellenmesine yönelik bir dava. Ve bu davada Hı. benden birlikte çalışma arkadaşlarım aynı zamanda eşim olan e, Elif Lokum sevgili e, avukat Aslı Yazıcıoğlu Türker Kazım Sancak ve avukat e, Ozan Öztürk e, birlikte evet. savunma yapacağız <gülüyor> ve amaca ulaşmaya çalışacağız. <gülüyor> tamam, e, <gülüyor> emeklerinize çok yoğun, sağlık. Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Ben burada huzurunuzda e, bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür borçluyorum evet. borç Evet, biz de buradan borç biliyoruz ve emeklerinize, ellerinize sağlık diyoruz. İstersen seni e, tanıtmak istiyorum öncesinde. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sonra Lokum ve Lokum Hukuk Bürosu'nu kurdun, kurucu ortağısın. Evet. E, avukat olmanın yanı sıra işte marka vekilliği, noterlik, e, evet. basketbol e, hakemisin, barosta eğitim merkezinde eğitimcilik yapıyorsun. Çeşitli dernek ve spor kulübü yöneticiliğini de yapmaktasın biliyorum ama en önemlisi Heybeli Adaya Bir Bilet isimli harika bir kitabım var. Herkese de Çok buradan ederim. tavsiye ederim. Bir de Lokum Tadında isimli bir televizyon programının hem yapımcısı evet. hem sunucusuydun. Halen devam ediyor mu onu bilmiyorum Yok, ama. O 21 ha. bölüm çekilen bir programdı. Evet. amacına ulaştı ve şu anda devam etmiyor. Çok hoş. Umarım tekrar başlar. Şimdi ben izninle bir girizgah yapmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz ha, ha. programda... Bununla ilgiliydi ve ben dinleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Konuyla çok ilgilenenler bir önceki podcastı dinlerlerse çok iyi olur. E, tabii ben burada tekrar sosyal mecralarımızı da söylemek istiyorum. Dünya Mirası Adaları'nın Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da konuyla ilgili linkler paylaşılıyor. Diğer bu konuyla ilgili çok kıymetli gazeteci, işte araştırmacı dostlarımızın da linkleri var. Onları da bir taraftan paylaşmaya çalışıyoruz. Ama ben sözü sana bırakmadan önce burada en önemli konunun esasında Ergene Nehri'nin bu organize sanayi siteleri tarafından muazzam boyutta kirletilen bu suyun Yine organize sanayi sitelerinin yönetimleri tarafından bir şirket tarafından kurulan ve Marmara Denizi'nde işte böyle hesapta akıtılan, arıtılıyor denilen derin deşarjın yapılıyor olması ve atıkların yalnızca fiziksel kısımlarını ayıklamaktan ibaret olduğunu ve ön arıtma yapıldığını sadece ve kimyasal biyolojik arıtma işleminin ise yapılmadığını yani Atıkların büyük bölümünün aslında kabu arıtma e, olduğunu e, yani arıtma yapılmaksızın boşaltıldığını öğrendik biliyoruz. Çünkü hem bilimsel çalışmalar hem de bilim insanları bunu açıkladılar defalarca. İşte konu meclise gitti falan e, yani bir taraftan çığlık çığlığa zaten marmara bağırdı gözümüzün önünde. Ölüyorum kurtarın hep birlikte ölüyoruz dedi adeta. Dolayısıyla esas konumuz bu projede arıtma var mı yok mu? Temel sorunumuz bu ve arıtma varmış gibi yapılıp böyle kandırılıyor olmamız çok kötü bir his. Yani bu şey sözde arıtılarak derin deşarj yapılıyor olması, bizleri halen zehirlemeye devam etmesi adeta bu pazarlamanın hani tek amacı ürün satmak olur ya Ürün veya yapılan işler, projeler gerçekte öyle olmasa da normalde böyle çevre dostu olarak sunulur. İşte burada yapılanlar e, esasında ismi var e, terminolojik olarak. İşte deniliyor ki yeşil yıkama, greenwashing yani bir cin sahtecilik. Dünyada birçok büyük firma bunu yapıyor. Hani biz de bunlara yeter yahu <gülüyor> demek istiyoruz. Tek amaç karlılık olunca e, filan böyle e, çok sahte bir durum gerçekten deyip sözü sana bırakayım. İstersen bir e, e, özet geç bize. Çok çok güzel e, sen aslında özetledin. Ben şimdi yavaşça eğilerek kulağına fısıldamak istiyorum. E, <gülüyor> aslında katil cinayeti soruşturan e, şimdi. <gülüyor> Gabriel Garcia Merkezi'nin 81 yılında yayınlanmış bir kitabı var, Kırmızı Pazartesi. O kitabı okulduğunu da çok sevmiştim. Orada e, romanın kahramanı Santiago Nasarın daha ilk sayfada bir cinayete kurban gideceği yazılıydı. Ama hiç kimse bütün kasaba onun cinayete kurban gideceğini bildiği halde onu uyarmadı ve sürece de etki etmek şeyinde e, psikolojisinde olmadı. Yani burada e, çok enteresan bir şey, e, Kırmızı Pazartesi'de yalnızca bir cinayetin arka planı değil, aynı zamanda bir halkın ortak davranış biçiminin portresi çiziliyor. Hı hı. E, çünkü hiç kimse Santiago nazarı uyarmıyor ve bu olayı engellemeye de çalışmıyor. Kolombiya'da kilometreler, binlerce kilometre e, ötede İstanbul'da bir iş olan Marmara'nın öleceğini, yok olacağını, canlı yaşamının bildiğimiz halde hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. İşte e, Kolombiya halkıyla ortak bir davranış şekli içerisinde olduğumuzu düşündürüyor bu bana. Çok enteresandır e, Marmara Denizi bir iç denizi biliyorsunuz. Hı hı. Hikaye nereden başlıyor? Bu deniz <gülüyor> bilerek sistematik olarak kirletiliyor. Şimdi Marmara'nın geçmişine baktığımızda o mobilik romanının yazarı Melvili İstanbul'da yaşamış Bizanslı tarihçi Prokopius'un sonra 10. yüzyılda Marmara Denizi'nde gemilere saldıran balinalardan söz ettiğinden bahsedilir. Gene bir başka tarihçi yazar Ahmet Mithat Efendi Sayyadane Bir Cevelan adlı kitabında İstanbul surlarına asılmış balinalar kemiklerinden bahseder. Bu e, kemikler nedeniyle denizin bereketi kaçınca padişa kemiklerin bulunduk yerine asılmasını emreden bir fetva, fetva dahi yayınlıyor. Yani içinde balina yaşayan ve gemilere saldıracak e, yoğunlukta bir balina yaşayan biz biri denizi yok etmişiz yüzyıllar sürecinde. Şimdi bizim davamızın konusu da e, bu sürece bir dur demek. Yani çünkü bize gelmeden önce bu sürece dur demesi gerekenler ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, sivil toplum örgütleri, ondan sonra odalar, çevre mühendisleri odası. <gülüyor> Fakat bunların hiçbiri bu ana kadar aktif bir e, dava ve mücadele yoluna gitmediler. Bu bizim konumuz değil, Gitler gitmediler ayrı mesele. 18 tane e, insan bir araya geldiler ve Marmara'nın kirlenmesine, Marmara Denizi'ndeki yaşamının yok olmasına e, tanıklık etmeyeceklerini, bu aşamada e, bir inisiyatif kullanmak istediklerini ve e, ne yapabileceklerini sordular. Bu sorgulamanın sonucunda bir dava çıktı ortaya. Biz e, Marmara Denizi'ni kirleten AŞ'ye karşı, Altını çizerek söylüyorum. Normalde bu işlemi e, deşarj ve su işlerini devletin bizzat kendisi ya da kan kanalıyla ya da belediyeler belediyelere bağlı iski, buski gibi e, su kanaliz kanalizasyon işletmeleri kanalıyla yapılması gereken iş şu anda e, erken eğitim sanayi testlerinin, o günce sanayi bölgelerinin yöneticileri tarafından kurulmuş bir AŞ'ye ihale edilmiş ve de bu suyu Ergeni'nin kirli suyunu, zehirli suyunu Marmara'ya pompalıyor. Şimdi... Evet. AŞ'nin başında edersen, İstanbul Valisi var. Onu da... Yani İstanbul Valisi var. Bu devletin bu sürece dahilini gösteriyor açıkçası evet. ve, ve hoş bir şey değil. Olsa Zaten var. Yapılan, yapılan bir arıtma da yok. E, arıtma adı altında e, Marmara Denizi'ne pompalanan bir zehirli su var. Özetle e, burada Levent Artus Hoca çok güzel tanımlıyor. Diyor ki Marmara Denizi arıtma mi çökelti havuzuna dönüşmüş durumda diyor. Yani bu söz bu cümle çok şey barındırıyor içinde Hı -hı. bir arıtmanın olmadığını sadece seyretmenin olduğunu ve hesapların şaştığını gösteriyor. Şimdi Marmara Denizi'nin sadece şey, e, bu ağaçı kirletmiyor. Sadece bu derin deniz drenajı kirletmiyor. Marmara Denizi'nin çevresindeki bütün belediyeler evsel ve endüstriyel atıklarını bir arıtmaya tabi tutmadan Marmara Denizi'ne döküyorlar. Yani e, biz bir tanesini, en önemlisini Son günlerde e, bir neden son ilişkisinde sorgularsak müsulajcı sebep olan asıl nedeni e, Ayşe'yi taraf olarak görüp Ayşe'ye karşı bir dava açma yoluna gittik. Açıkçası e, bu davada da amacımız ilk baştaki amacımız bir farkındalık uyandırma. Bu farkındalıkla birlikte sürece katkı sunacak herkesi sürecin için dahil etmek. E, bu nedenle de dava dileklemizi e, tüm mecralarda paylaştık. İsteyen dava Evet. Dileklesini... Bir şey söyleyebilir, söyleyebilir miyim? Mi? E, e, evet. Yani çok çok haklısın. ve Biz de buradaki bir e, yani sahtekarlık gördüğümüz için buna da yeter dedik yani. Konu bu kandırılıyoruz değil mi bir taraftan? Çünkü dün ben mesela haberlerde dinledim. Şehircilik Bakanlığı, işte çevre Şehircilik ve İklim <gülüyor> Krizi Bakanlığı e, tam 25 milyon 774 TL Marmara'yı ihlal için ceza kesmiş firmalara. <gülüyor> yani burada tabi e, çok enteresan bir süreç var. Bakın Ergene Nehri e, ve Ergene Nehri'nin aktığı havza e, civarında, İpekham Nehirde ve çevresinde yok. O kadar kirli ki. Şimdi e, bunların hepsi aslında bilinmeyen ve öngörülmeyen şeyler de değil. Bunların hepsi biliniyor ve öngörülüyor. Şimdi e, şeyde mar mar şey, Ergeni Havzası civarında 2700 işletmeden bahsediliyor. Kayıt dışılarla birlikte bu programın 6000 civarında olduğunu söyleniyor. Efendim. Şimdi bu işletmeler tümü birden atıklarını arıtmaya tabi tutmaksızın ergene nehrine deşarj ediyorum. Şimdi normalde olması gereken bu insanların atık sularını arıtması arıtılmış suyu tekrar endüstriyel tesisinde kullanması veya arıtılmış suyu tarım arazilerinin sulanmasında kullanmasıdır. Ama e, burada çok açık ve net söylüyorum bu e, Ekosistem endüstriye kurban ediliyor. Burada bir, bir takım karlar, bir takım e, bizim bilemediğimiz hesaplar neticesinde işletmeler arıtma yapmak yerine, organize sanayi bölgeleri arıtma yapmak yerine e, bunu yapmamaktan e, elde edecekleri karın peşinde düşünce ergene kirleniyor. Evet, Şimdi burada... Eskiden, e çok özür dilerim. Burada geçen programımızda güzel Levi Coşkun'un da belirtiyor. Bunun maliyeti gerçek maliyeti nedir? Yani koca bir Marmara'yı yok ediyor esasında gerçek tam, maliyet tam o değil. O film... ha, pardon, tam Pardon. oraya geliyorum. Şimdi <gülüyor> normalde Ergen'in suyu Ege'ye akıyor. Ege gerçekten çok büyük ve kendi kendine onarabilme yeteneği olan bir yapı. Ama Alıcı ortam diye tanımlıyorlar bunu. Ama Ege'ye bile dökülmesinde isabet yoktu. Sonra sanıyorum bir takım şeylerden uluslararası e, hukuk müeddlerine tabi olmamak adına bu suyun Marmara'ya aktırmasına karar verildi ve bunun kampanyasında da temiz bir ergene yapıyoruz diye e, kampanyası yapıldı. E, tamam güzel ergeneyi diyorsunuz ama nereyi kirletiyorsunuz? Ayrıca Var arıtılmış kirletiyorsunuz? suysa bu bu arıtılmış suysa niçin orada kullanılmıyor da Aa, 50 kilometre taşınıyor. Yani Aa, demek ki zaten arıtılmadığının göstergesi bir yere taşıyorsun Arıtılmış su e, bence yaptığımız incelemeler sonucunda vardığımız noktada e, işin sadece hikayesi. Şimdi bu atık su yönetmeliğinde ve yönetmeliklerde endüstriyel atıkların On altı ayrı e, prosese olduğu tespit edilmiş. Kimi e, bakır bazlı arıtılmış atı, şey, e, atık su üretiyor, Kimi siyanür bazlı üretiyor, Kimi işte başka bir ağır metal bazlı civa bazlı üretiyor. Bunu üretimde kullandıkları e, maddelerden, kimyasallardan e, elde edilen şeyler, e, sonuçlar. Ve bunları e, aslında her biri Mesela suda bakır varsa bunu arıtmak mümkün. Siva, suda civa varsa bunu arıtmak mümkün. Suda siyanur varsa bunu da akıtmak mümkün. Ama yok arkadaş. Biz bunları arıtmadan Ergene'ye deşarj ettiğimiz anda Ergene'de inanılmaz bir çorba meydana geliyor. Toksik, ağır metal bazlı bir çorba. Ve bu çorbayı şu anda yeryüzünde Arıtacak teknoloji yok. Çünkü hepsi birbirine karıştığı için neyi arıtacak? A, arıtma hikayesi e, burada bir hikaye olarak tanımlanıyor. İşin özü. Bunu, e, tabii, bunu tabii bilim ayağında da insanlar var. Marmara'da iki tür akıntı var. E, boğaz'dan üst Karadeniz suyu geliyor. Az tuzlu, yoğunluğu da az. Alttan da Ege ve e, Akdeniz'in tuzlu ve yoğun suyu Karadeniz'e doğru gidiyor. Şimdi normalde plan şuymuş, biz bunu belli derinlikle Ege ve Akdeniz'den gelen akıntıya e, bırakırsak, o bıraktığımız atıklar o suyla, da, şeylen, akıntıyla Karadeniz'e doğru gidecek. Fakat uygulamada çıkan sonuçlar çok da bilimsel olmasa da bizim ulaştığımız kaynaklardan Sadece %10'unu oraya gönderebiliyorlar. %90'ı Marmara'da kalıyor. İşte orada da Revent Hoca... bir soru sorabilir miyim? Tabii yani, ki. Yani Marmara'dan Karadeniz'e gitmesi, oradan Ege'ye gitmesi, şuraya buraya gitmesi yani gittiği her Bu yerde... Da doğru değil. Bu da, da doğru değil. Tehlike değil mi sonuçta? Hayır, bakanlık tekinci. raporlarında ortaya konmuş bir şey var. Ergenedeki o kirli bölgede... Muazzam bir kanser vakaları var ve bunlar raporlarda ortaya konmuş. Yani bu insan hayatının maliyeti o diğer Sadece firmaların kanser, kanser <gülüyor> maliyetin içine dahil mi edilmiş? Yani korkunç bir şey bu. Edilmemiş, Nasıl bir karşılayabilir tabii. bunun maliyeti olabilir mi? Yani şimdi burada topyekun bir ek ekosistemin ölümünden bahsediyoruz, yok olmasından bahsediyoruz. Bu ekosistemin içinde balıklar var, bu ekosistemin içinde kabuklular var, bu ekosistemin içinde yosun var, planktonlar, algler var ve gene bu ekosistemin içinde su altı bitkileri var. Peki bunlar yok olduğunda gene ekosistemin içinde ne kalıyor geriye? İnsan. E, i̇nsan da yok olma noktasında ki, Söylediğimiz şey sen. kanser vakaları dediğimiz bu. Şu anda biz Marmara'dan çıkan balığı yiyoruz. Marmara'da yüzüyoruz. Ben adalı olduğum için e, dalma işleriyle de çok yakından ilgileniyorum. Hem tüplü hem tütsüz dalışlar Hı -hı. yapıyorum. Oradaki suyun altındaki sefaleti de görüyorum gözlerimle. Ve içim acıyor. Ben 10 yaşındayken de dalıyordum. 55 yaşındayım. Gene dalıyorum. O 10 yaşındaki biyoçeşitlilik Şimdi yok. Şimdi e, dip bir tortuyla kaplanmış, e, bulanık bir su, e, canlı çeşitliliği minimize edilmiş, e, türler yok olmuş. E, çok insanın içi acıyor, Canı acıyor yani. Ve sonuçta bu gelip bizi vuracak. Bizim çocuklarımız marmaradan çıkan balığı, midyeyi, kabukluyu yiyemeyecek. Bizim çocuklarımız bırakın e, ye, oradan çıkan su ürünlerinden e, faydalanmayı. O denize girip yüzemeyecek bir sürü alerjik, bir sürü insan sağlığına zararlı, toksik madde ve ağır metanin içinde nasıl yüzsünler? Şimdi burada bir sorun olacak sana. Çünkü o hazırladığınız çok önemli ve ayrıntılarıyla tüm bilgileri de bize aktarmışsınız. Emeklerinize sağlık. Şöyle bir paraf geçiyor. Tekrar ben işin bu şey kısmına dönmek istiyorum. Yani bu yeşil yıkama. Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat değişikliği doğrultusunda arıtılmış suyun renksizleştirme parametrelerini sağlamanın arıtma maliyetini iki katına çıkaracağı hesaplandığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bilim Teknolojisi işte Sanayi Bakanlığı'nın önerisiyle arıtılmış endüstriyel atık suların arıtılmış suyun renksizleştirilme ve İletkenlik parametresi uygulanmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjının gerçekleştirilmesi şirketin temel amacıdır. Bu, bu ne biliyor musun? Bu ne demek? Bir ticaret şirketinin esas sözleşmesinde şirketin amacı olarak e, oradaki zehirli suyu renksizleştirme ve bir takım gene arıtma parametreleri uygulamaksızın Marmara'ya basması demek. E bu çevre cinayeti demek. Kendisi de yazıyor yani. Ben bir çevre e yazıyor, cinayeti yani. işliyorum yazıyor. İşliyorum diyor ve normalde yani. e, direkt olarak bakanlıkların, Çevre Bakanlığı'nın Ticaret Bakanlığı'nın bu işe dahil olması ve bu şirketi e, feshetmesi gerekir. Eğer lisans varsa lisansı iptal etmesi gerekir. Biz yani ben anlayamıyorum nasıl bir ee, özel şirket aracılığıyla Marmara'nın katiline izin verildiğini anlayamıyor. Peki Tunç şimdi e, vaktimizi e, iyi kullanalım. Dört dakikamız falan var. E, sen söylemek istediklerini ekli ama bu dava şimdi nasıl gider? Hiç, Vallahi e, şimdi bu davada şöyle <gülüyor> dava açıldı. Davanın açıldığı yer Çorlu Beş Asliye Hukuk Mahkemesi. E, mahkeme önce dosyayı alacak, inceleyecek, bir tespit tablo düzenleyecek. Bu tesip sattığında davanın seyrini e, yol haritasını belirleyecek. Karşı tarafa e, davayı ihbar edecek. Karşı dava belirli bir süre içerisinde bu davaya cevap verecek. O verdiği cevaba karşı biz bir cevap vereceğiz. Verdiğimiz cevaptan sonra e, dosyanın bilirkişiye bir an önce gitmesini istiyoruz. Çünkü ihya te tedbir kararı talebimiz var. Bu kirletmeyi... Bir dakika önce durdurmak bile milyonlarca canının hayatını kurtaracak bu sorumluluğu taşıyoruz üstümüzde. Hı hı. Ondan sonra da bilirkişi raporuna göre mahkeme vicdanıyla, aklıyla ve aldığı eğitimle, hukuk eğitimiyle bir karar verecek. İşin özü bu. Ben e, tabii e, aslında konuşulacak çok şey var. E, bir, e, burada vatandaşların rolü var ki biz vatandaşlar olarak bu rolü üstlendik. Sivil toplumun bu aşamadan sonra üstlenmesi ve yürütmesi gereken şeyler var. Kamuyu bilinçlendirmesi gerekir. Yöneticilerin e, rolü var. Burada hem merkez yönetimin hem yerel yönetimin e, başındaki insanların sorumluluklarını hatırlamasında fayda var. Ve üniversitelerin gene halkı bilgilendirmesi ve bunun sonuçları konusunda gene halkı bildirilmesi, bilgilendirmesi gerekiyor ve medyanın rolü, medyada bu işi gündemde tutmalı, sıcak tutmalı ve hakikaten toplu bir yok oluşun önüne geçmeli. Şimdi burada biz bir şirkete karşı dava açtık dedim, bun farklı mücadele yöntemleri var. Aslında çek raporu, çek raporu olmamasına ilişkin bir dava veya şirketin lisansının iddiayına ilişkin bir dava veya şirketin tesline yönelik Ticaret Bakanlığı'nda yapılacak başvurular veya bu işin sorumluları hakkında suç duyurusunda da bulunabilir. Bulunmaları da gerekir insanları da ama biz ekip olarak bu kısmını tercih ettik. İnsanlara tavsiyem bu kısmıyla sınırlı kal, düşünmemek. Kalmamak evet. ve tümüne yönelik bir e, sürecin içine girmek. Er birliğiyle geleceğimizi inşa etmemiz Hı -hı. gerekiyor, korumamız gerekiyor. E, bu arada da ben bu davada e, ismi geçen insanları da anons etmek istiyorum vaktimiz varsa. Lütfen e, vaktimiz yok ama <gülüyor> çok hızlı söylersen şekilde, çok iyi olabilir. E, e, Çünkü bu, şunu da vurgulamak lazım. Yani olay 18 kişi olmamızdan kaynaklanmıyor. Esasında pratik olarak böylece bir dava açıldı. Birçok kişi esasında bu davaya katılmak istiyordu vesaire. Yani bunun ağları bağları böyle çok oluşturulmadı. Ama dediğin gibi tüm destek her anlamda e, çok çok gerekli. Herkes bir ucundan tutabilir değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Tabii Evet. Şimdi Buyur bu lütfen. davada ben Son bir kendi, adına, kendi adına asayeten ve diğer davacılar adına vekaleten yer alıyorum. Diğer davacılar sevgili Yunus Aslan, sevgili Nurettin Varol, sevgili İlhan Seri, sevgili Dursun Aziz Eryavuz, sevgili Cihat Başar, sevgili Elif Sevgi Bozoğlu, sevgili Hüseyin Sarısay'ın, sevgili Özlem Dinçer, sevgili Halim Bulutoğlu, sevgili Erdem Çetiner, sevgili Cezmi Can Sınmaz, sevgili... Sera Tolgay, sevgili Derya Tolgay, sevgili Selda İmnat, sevgili Sabri Bülent Elçi, sevgili Sibel Horada Coşkun, sevgili Mustafa Bülent Ağızkalt, ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki bu davaya ön ayak oldunuz, iyi ki biz seyirci kalmayacağız dediniz. Evet. teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz ve sevgili siz Lokum ailesi, <gülüyor> iyi ki varsınız. Ben de programı <gülüyor> kapatmak zorundayım. Bugün e, konuğumuz avukat e, Tunç Lokum'du. Çevre mücadelesi ve iklim krizi açısından bu dava çevreye zararlı bir yatırımın önlenmesi veya karar vericileri bu tarz uygulamalardan vazgeçmesi amacını taşımaktaydı ve bu davanın başarılı olması ancak herkesin gerçekten bir ucundan tutması ekolojik hukuku düzenin devletler ve küresel organizasyonlar ile değil adaletsizliklerin mağduru olan halkın ve onların örgütlerinin mücadeleleriyle mümkün diyelim ve herkes biraz da göreve Çağıralım. Yani özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı, işte belediyeler, meslek örgütleri, dernek ve sihir toplum örgütleri diyelim e, daveti yollamış olalım. Tekrar çok ya, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Biz bir şeyi attık. Tamam. <gülüyor> Harika. <de diyorum. gülüyor> Efendim bizi dinlediğiniz için çok evet. çok teşekkür ediyoruz. Ve adalar hepimizin diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal